tanesini silerek onu 10 derece yükseltir, ayrıca Allah Teala ona getirdiği salavatın bir aynını da getirir, Kab bin Ucre şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bir gün bize minberin etrafında toplanmamızı söylediler